Buongiorno aynkara, buongiorno Türkiye. Pepper Jam gurme pizzanın sunduğu modern sabahlar başlıyor Modern sabahlar başlıyor Buon appetito a tutti Mua! Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Valla Sesim çıkmıyor artık Valla Demek ki programı bir arada tutan şey Hepimizi disipline eden şey, şey Oktaymıştı. Oktaymıştı. Buradan bunu anlıyoruz. Başka da bir şey anlamıyorum ben. Oktay bir gitti demek hemen sallayalım. Evet. Yani geç kalalım. Esas Oktay'ın Arif'e eş olmayı kabul etmemesi zaten her mesele burada ortaya çıktı. Ee, bizi bir araya getiren, bizi birbirimize bağlayan, bizi disiplinize eden, bizi cezalandıran, yeri yeri geldiğinde. geldiğinde de ödüllendiren Ödüller ödül ceza yani. sistemi çok önemli çünkü. Oktaymıştı. Onu bir kez daha buradan rahmetle anıyoruz. Hakikaten bir de bu Arifet tatil mi ya? Bu Arife tatil. Yani kimilerine Trafikte göre tatil. Trafikte herkes birbirine şaşkın bakıyor. Biz şimdi tatilde mi yoldayız? Yoksa de... yolda da olduğumuz için bir iş gününde mi yoldayız? Bazılarına iş günü, bazılarına ise tabii ki tatil günü. Yolda olanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. Ali'nin okulu tatildi. Ben ondan geciktim <gülüyor> mesela. Neden? Çünkü servis yok. Ha sen aramasaydın. Beni bürge de uyandırmayacak. Onlar uyanmışlar. O çok güzel. Sen aradın ben giyindim. Beyimiz güzel şey olsun. <gülüyor> şey dedi. Böyle. Babanız istirahat ediyor çocuklar bugün tatil ya. Bir heyecanlandı. Galiba öyle bir umut yarattım merhaba. Simit almaya gidiyorum gibi bir şey <gülüyor> oldu giyince. Radyo gidiyorum falan diye. Hayal kırıklığı yaşadılar değil mi? Ay. Sabah köründe ilk hayal kırıklığımı yaşattım. Ay Olsun olsun. Hayallerimiz, hayal kırıklıklarımız ve biz. Şöyle bir gündemimize bakıyoruz da neler oluyor, neler bitiyor. İsyanlar başladı, Macaristan'a da sıçradı. Hadi canım. Evet. Cebimde üç kuşuk elma vardı, evet. sokaklara çıktı. Evet, insanlar sokaklara çıktı. İsyan ee, artık inşallah e, devletin, hükümetin neyse e, şeyiyle e, müdahalesiyle galiba bastırılacak gibi. Kaçıncı gün isyanın? İsyanın ikinci günü. İkinci günü. Daha, bir gün daha destekleyeceğiz ondan sonra. Genelde çünkü ilk üç günü biz de desteklemiştik Macar isyanını. Macar isyanı. Tarihte Macar isyanı biliyorsun pek çok Tabii. kereler başımıza ağrıttı. Umarız Balkanlara sıçramaz bu isyan. Zamanında hep yaşadık bunları. Evet isyanın sebebi belli. Muhteşem yüzyıl. Dizimizi istiyoruz sloganıyla 10 bin imza toplayan izleyiciler... E, dizi 4 Ekim Cumartesi günü yayın saatinde yayınlanmazsa televizyon binası önünde miting yapacaklarını söylüyorlar. Alenen e, muhteşem yüzyıla çünkü bir 6 hafta kadar ara verildi e, Macaristan'da. Niye canım bitmiş dizide hepsi şey e, stoklu bölümler. Yok ya şey neden e, neden ara verdiniz hakikaten ben de merak ettim 6 hafta ara verilir mi diziye? Tadilat dolayısıyla herhalde televizyon binasında tadilat mı var bir şey mi var usta mı girmiş bir şey olmuş. Ee, Macaristan'ı fethettiği dönemi de içerdiği için Macaristan'da bir numara. Aslında Balkanlar'da bir numara. Ee, bu seneki... E Yunan Adaları tatilim sırasında Siz art dizide biraz da sakallı olduğum için Onlar her gördükleri sakallı evet, Dizi de oynuyor zannediyorlar Sakalsız adam yoktu yani muhteşem ha, yüzyılda Evet muhteşem yüzyılda sakalsız adam yok Bu yaz etrafımıza bakacak olursak Sakalsız hakikaten adam yok Kimse kalmadı canım Kimse o, kalmadı. Bir yandan hipsterlar bir yandan muhteşem yüzyılda, yüzyılda e, Oktay Demirci'yi hepimiz biliyoruz bir taraftan biz de özeniyoruz, imreniyoruz. Üç kuruş hormonumuzla biz de bütün varımızı, yoğumuzu, hormonumuzu sakala yatırıyoruz. Ben de özeniyorum. sakala. Çok zor canım. Çok cihari. zor, çok zor. Batık oluyor, yüzlere batıyor. Bu arada niye aksanlı konuşuyorum bilmiyorum da. Sen Macarların havası. Macarların havası beni de etkiledi. Muhteşem Yüzyılı sen izliyor muydun? Muhteşem Yüzyılı e, ilk sezon falan izledim. Ne yalan söyleyeyim. Herhalde o da çok güzel diziydi Aşkı Memnu izlesin Macarlar o zaman Aşkı Memnu kesmez artık Onu da izlemişler bitirmişler Yani Aslında onlar geriden takip ediyorlar ama hmm. Acayip popüler yani o e, Balkan dünyasında bilmiyorlar. Türk dizileri, Türkiye'de olan biteni de takip edemiyorlardır Olan biten derken Meryem Hanım mesela Diziyi yoruldu, bıraktı, bıraktı. Aa, Ne oldu ya falan diye yeni sezon başında o da bir isyan sebebi olabilir e, Ona da gelecek sıra Ona da gelecek ee, bu arada bir dipnot küçük bir bilgi dinleyenlere yani yarın öbür gün bir yarışmada olur bir başka sınavda çıkar KPSS'de sorarlar Gerçek bir daha KPSS olacak mı bilmiyorum da Osmanlı İmparatorluğu Macaristan'da kaç yıl hüküm sürmüştür? 300 yıl mı? Tabii ki temennimiz 300 yıl hüküm sürmekti ama maalesef yok e %50 gibi bir indirimle 150 162 yıl gibi net bir süre Macaristan'da hüküm sürmüştü. Cumhuriyet dediğin 90 yıllık yani çok güzel bence. İyi iyi bir süre. Şu anda kim 162 yıl bir yerde hüküm sürmüş? Kim? tane şey diyeceksin diye bekliyordum. Kim 162 yıl yaşıyor ki yani? Baya baya yani çocuğunuz, çocuğunuz, torununuz, torbanız şeyi görecek. Peki Macaristan feti şey miydi dizide? ...bunlar ne güzel topraklar... ...ne güzel Gerek, insanlar falan... ...Macaristan'a güzellemeler mi? Macaristan'a güzellemeler var... ...var mıydı? Tabii yani zaman zaten Hürrem'in Macaristan'ı... ...istediği söylenir... Hmm. Yani o Macaristan mı? Hmm. ...yani bilmiyorum nasıl söylendi... ...dizide nasıl olarak... ...Hürrem galiba şey diyor orada... Ya ben buraları çok istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlarımın Balkanlarda toprağı var. Benim, benim yok diyor. Onun üzerine de kanuni şey evlilik hediyesi ya. olarak e, kaçıncı senelerinde bilmiyorum hediye <gülüyor> olarak oraları fethediyor diye söyleniyor dizide bilmiyorum ama. Çünkü dizi biliyorsun dizinin başında e, gerçeklerle alakası yoktur diye şeyler çıkıyor. Çıkıyor evet Halbuki mesela Ama Macar halkı gerçekle <gülüyor> hayalliği çok iyi biliyor Çok iyi biliyor Fargo'da falan biliyorsun bu olaylar gerçektir diye çıkıyor Bizim dizilerde bu olayların gerçekle alakası yok diye çıkıyor Halbuki hangisi İlisinin <gülüyor> bu <boğalar? gülüyor> Obama dizilere karışmıyor <gülüyor> öyle bir durumumuz. Babam şöyle karışıyor önceden seyrediyor... diye. Önceden diyor. seyrediyor. Doğru. Yani önceden seyrediyor. Gönderseniz ya belli. Bunları artık evlendirsinize falan demiyor yani. yani evet öyle şeyler olmuyor ama bir taraftan da böyle bir durumun darlığını... bilmekte fayda var. Hop geçiyoruz. Yeni telefonlar çıktı biliyorsunuz. Yeni telefonlar çıktı dediğimiz akıllı telefonların yeni modeli ben isim vermedim. Kalmamış de piyasada. Kalmadı. Ben gördüm. E, gördüm mü gördüm birilerinde gördüm. Ondan sonra baktım. Vallahi ne yalan söyleyeyim hiç de canım çekmedi. Gerçi toktum biraz onun da etkisi Yani 5 ya. çıktığı zaman ben demiştim zaten. Bu dev marka, bu dünyayı değiştiren marka rahmetliden sonra... Rahmetliden sonra çok bozdu. Hakikaten çok bozdu. Ama e, bu büyük büyük... Tabii ekranlar büyüdü, telefonlar büyüdü. Halbüsü küçülmesi gerekirken ne oldu? Telefonlar giderek büyüyorlar. Dağdamsı oldu evet. Evet çok güzel söyledim. Bunun üzerine biz bunları nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Hanımlar için belki bir sıkıntı yok. Çantalarını koyuyorlar. Oktay Demirci için bir sıkıntı yok. Çantalarına Çantaları. koyuyorlar. Peki ya biz ne yapacağız? Yaşı biraz daha ilerlemişler için portfolyolarına koyuyorlar. Hadi ben cekete koyuyorum. Kışın da yazın ne yapacağım? Yazın ne yapacaksın? Hop bunlar arka cebe doğru konuyorlar biliyorsunuz hı hı. pantolonlarda. Ne oluyor? Üstüne oturuyoruz. Ekranlar kırılıyor. Ya da... Yamuluyor bu yeni şeyde. Sadece telefon yumuluyor, bizim kaba etlerimiz acıyor. E, affedersiniz, türlü türlü basılara e, maruz kalıyor. Dolayısıyla anatomimiz yani oturuyorsun bir tarafın havada falan ne kayık. oluyor? Omurga Omurga yerinden oynar. Yerinden oynar. Bir neslin böyle yetişmesini istemeyen kot pantolonu üreticileri de e, bu cihazların taşınabilmesi için pantolon ceplerini büyütme kararı aldı. Arkada biraz daha böyle e, bir e, firmanın adını veremiyorum. Yeni pantolonların yakında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Çok memnun kalacaksınız dediler. Bu telefonları koymak için güzel bir cep. Nasıl eskiden... Ekranları ceketler... daha da büyütebileceğiz artık. E tabi. çakmakça bir diye bir cep var. Doğru. İnanıyorsun. Böyle bir şeyin varlığına. Yana bir telefon cemi yapsın. Yana mı koyarsın, arkada mı bir şey mi koyarsın, daha derin, daha büyük cemi mi yaparsın? Mutlu Mesut, hepimizi sevindiren güzel bir haber olarak. Onun ee, yerine neden bu freeback dediğimiz güzel hadi. bel çantalarının biraz daha havalarını şey yapıp gündeme? Tam şu anda Freebag free ilk çıktığında aslında Çok ihtiyacımız saçma. yoktu. Evet, aynı. Taşıyorduk öyle. anahtar taşıyorduk yanında. Anahtar için. Küçük Şimdi çok için. ihtiyacımız var ve modası Şimdi geçti ve yani alay edilecek bir şey gözüyle bakıyorlar. Valla bir dönem için çok güzel olan şey. Bugün maalesef tam kullanım zamanı, tam yeri geldi ama... Ya bir George takmasına bakar ya. 10 tane adamı bana ikna edin getirin. Hakikaten şöyle bir havalı bir adam yapsa hepimiz koşacağız almaya. Onu biz denesek şimdi biz yeterince Sizin öyle şeyimiz yok. Kanat yani. önderi olabilir miyiz? Olamayız değil mi? Biz yapsak egzantrik oluruz sadece. Egzantrik olur. Ne oldu? 80'ler şeyine mi gidiyorsunuz? Abi yani. <gülüyor> adama bak falan da. Yani işte. E, <gülüyor> bu güzel haberden sonra bakalım şöyle ne oluyor. İlk koku uzun yaşıyor efendim. E, Chicago Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre koku alma duyusu azalan ya da yok olan kişilerin 5 yıl içinde Hadi canım yavaş. E çünkü ne yediğini bilmiyor adam. İyi koku alanlara göre 6 kat fazla roketleme e, olasılığı. E, çünkü etrafta şey kokusu olabilir. E, Ateş şey yanıyor. kokusu olabilir. Ateş yanıyor olabilir, değil mi? Evin e, yanıyor. şey hikayesi var işte. Turnerden dönüp Hı, sütümü Hı -hı. içeyim falan diye. Hı -hı. Artık iyice içinde peynirleşmiş sütü bulana kadar. Normal içiyor. Yani koku tadı da engelliyor ya bir yerden sonra. Evet, evet, evet. bozuk olduğunu anlayamam ama. Ama şimdi bürgenin de sanki kendiliğinden değil o koku alma bölgesinde poliplerle <gülüyor> moliplerle ilgili bir hadise vardı. Büyük şey yaptınız. Bak bu arada denk geldi. Demek ki için temiz. Dün bir beyefendiyle tanıştım bizim dükkanda. Koku uzmanıymış. Oo. Duyduğu kokuyu 6-7 notaya kadar ayırabiliyormuş falan. 6-7 notaya ayırmak ne demek ya? Gel bizim programa Seni konuk ol dedim. Öyle mi? Hı -hı. Aa çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Hem de uzun yaşamın sırrını kendisinden bir fiil ağzından dinlemiş oluruz. Valla hepimizi gömecek gibi bakıyordu zaten. Yani koku alamayan 6 kat. Seni kokladı mı mesela? Seni kaç notaya ayırdı? Beni 2 notaya ayırabildi. Bir bayramlık ve bir, bir idamlık, <gülüyor> idamlık notaya ayırdım. Yani biri kekremsi birisi ise... Ee, Sizin isminiz Ekrem midir? <gülüyor> yani o kadar güzel, o kadar. Kendimizi güzel. koklatırız, başka koklatırız. bir şeyler koklatırız. Yani koklatacak koklama koklatmak istedikten sonra Sivilce patlatırız. O e, yani. <gülüyor> <gülüyor> Çırtçıçayı <Türkçeği> yaparca. <yani. gülüyor> neler neler. E peki profesyonel olarak bunu kullanıyor muymuş kendisi? Valla bir seminer verecekmiş daha da profesyonel. Bizde bir parfüm teknolojisi yok ya bu. Parfüm şeyde teknolojisi. Olsa. Kendi parfümümüzü... Kendi kendinin parfümünü üreten yedi ülkeden biri olmaya çalışıyoruz. Maalesef yetmiyor. Yani Konya parfüm ambaraydı bütün Türkiye'nin. E öyleydi. Yani burada Kalmadı. Nere... Yanlış sulama. Dünyada. altı suları bitirdi. Şimdi parfüme koyacak su yok. Her türlü baharat var. Evet tabii kolonya yüzünden yıllarca o kolonyalara fitursuzca sularımızı harcadık. Bugün kolonya da kullanılmıyor. Sularımız da kalmadı. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Benim tabii adamdan konuştuktan sonra programa geldikten sonra aklıma gelen yalan şeyler oldu da ha. adam'a yani söylemesi. Nasıl kokuyor? <gülüyor> Kaç onu. yaşlarında bir beydi? İyi giyimli miydi? Genç yaşlarında iyi giyimli bir beydi. Krawatlı Böyle hipsterli mi hipsterli bir şey mi yoksa böyle hani? Aslında hipsterli çünkü kırmızı trench coat giyiyordu. İşte kırmızı trench coat giyen adamdan korkacan arkadaş. Tamam. Bancı adına Ankara? Ama ko kokumuzu aldı demek ki. Bunlardan bana bir zarar gelmez diyerek yaklaşmış da olabilir. Oradan da anlıyormuş zaten kokunun en ileri boyutunda kokusundan. Bunun tehlikeli mi, tehlikesiz mi olduğunu nasıl mesela mantarları bazıları koklarlar bu tehlikeli Doğru. mi, tehlikesiz mi diye insanı da koklayarak tehlikeli mi, tehlikesiz mi diye de anlıyorsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.52 oldu saat modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şimdi yarım gün tatil olduğuna göre bu saatte insanlar uyanık hali. Ee, yani yine uyandılar çünkü bünye alışmış bir kere işe gitmeye. Zart diye uyanıyorlar ne yap sakin ne yap abi bugün iş yok abi diye tekrar yatış dedikleri pozisyonu alıyorlar. Ne kadar güzel. vallahi en güzel hakikaten şöyle bakıyorum. Hmm, çok güzel inşallah başınıza gelmez. Kaza tutanakları bundan sonra cepten cep telefonuyla akıllı telefonunuz varsa rahatlıkla. Patır patır çıtır çıtır oradan girip şey yapabileceksiniz, halledebileceksiniz. Ondan sonra cımı esas şimdi uzun ömrün sırlarını vereceğiz. Uzun ha, yaşamın sırlarını vereceğiz. olan şey bu. Ha. E, TÜİK verilerine göre e, doğuşta beklenen yaşam süresinin e, 78.9 la ki e, significant figür geçtiğimiz haftalarda da programımızda konusu geçti. Yuvarla bunu 79'a. 79. Hatta 79'dan 80 diyorum ben. ortalama. En çok yaşanan yer ülkemizde neresi olabilir? Böyle havada Datça. Datça mesela değil mi? Datçalılar uzun yaşarlar. Tarihte de öyledir. Doğru. 200 yıl yaşayan... Datçalılar var. Gencecik öldü diyorlar. Yani evet. E, gerçekten de Datça'nın genel nüfusuna baktığımızda da yaşlı nüfusun oldukça kalabalık olduğunu görebiliriz. E, ama değil efendim maalesef. Neresiymiş? Giresun. E, Giresun'daki yaşlılar uzun yaşamalarının sırrını... E, açıkladılar Yok, yaylalardaki doğal hayat olduğunu belirtiyorlar yaylaya çıkacağız yaylada 10 yıldır yaşamını sürdüren 80 yaşındaki Ali Bey sağlıklı kalmak için e, neler yapılması gerektiğini söyledi uzun bir yaşam için belli bir yaşa gelindiğinde insanların vakitlerinin çoğunun yaylada geçirilmesi gerektiğini söyleyen Ali Bey şöyle dedi Mayıs'ın 15'inde gidiliyorsa mesela Eylül'ün 20'sinde geri döneceksin Ne yapacağım yaylada? Yaylada işte anlatıyor bir saniye Beklersen ne yapacaksın yaylada diye 15'inde Mayıs'ın ya 15'inde yaşayacağım da hayatının dörtte biri Yaylada geçecekse ben Geri kalan dörtte üçünü nerede geçireceksin yaşam. Bu adamlar nerede geçirecek Hadi keçiler olabilir Keçine ya Giresun keçisi diye bir şey duydun mu Ne, ne keçisi yapıyorlar yaylada var. Ya anlatıyorum hemen bekle. 20'sinde geri döneceksin. Kaçın 20'sinde? Eylül'ün 20'si. Tamam, yani, tarihler kafamızda net. Tamam. Yani ne demek Mayıs, 15 Mayıs. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül diye Okul açıldı mı geri döneceksin. Tamam. Çünkü neden? Çocuklar Benim, okula başlıyor. Manyak abi. mısın sen? Yani niye? Da her sabah okula git gel. Zor. Servis zor. Bir de aklında olsun tarihi karıştırıyorsan benim doğum günümden hemen 5 gün önce. önce. Hemen önce 5 gün öncesinde mesela, ben seni zaten yaylada sana sepet yaptım. Mesela onu getirdim. Yani sen bana alo de. Ben... Yaylada illa çadırda mı kalmak gerekiyor? Yayla yayla evlerinde kalabilirsin. Vallahi sen çadırda da kalabilirsin gezim. Ama ben istiyorsan... nedense yaylaya göçüldü deyince Yörük çadırları ile falan bir şey gözümde canlandı. Giresun'un Yörükleri çok meşhurdur mesela. Zaten oradan gelmedir Giresun'da. Yörüyor yörüyor yörüyor Yörük yörü yörü Giresun. Ha, yani ee, suyu çok iyidir, suyu çok iyidir. Böyle Ankara'nın suyu gibi değildir. Çeşme mi var? Ee, Yaylada, Yayladır yayla çeşmeleri vardır. Meşhur böyle şakır şakır. İster duşunu al, kana kana, ister iç. Efendim çaya koy. Efendim yemeğe koy, içmeye koy. Dereden mi dolduracağız doğrudan yoksa çeşme mi var yoksa kuyu mu? Kaynak. Kaynağından alacaksın. Tabii canım ha. kaynağından. İşte, of i̇yi. çok fark ettiriyor. O çok iyi. Doğru. Suyu çok iyi. Her şey var ya yarıda diyor. Kuzu kes ye. E işte da ben de böyle... keçi demiştim. Aynı demek ki. Yani kuzu kes ye. Fırın var. Ekmeğini kendin yap. Sabah kalktın mesela burada ne yapıyorsun? Gidip Hazır simit alıyorsun. Hazır ekmeğin var. Hazır ekmeğin var ya simit almaya gidiyorsun. Sabah kalkacaksın. Güzel hemen... Fırını yakacaksın bir saat. O tavuğunu alacak falan filan. Sabah zaten erkenden kalkıp önce fırını tava tav, tav haline getireceksin. Bunlar herkes böyle yaylaya giderken kuzular da seviniyor değil mi? Yaylaya gidiyoruz diye. Saf. Halbuki... <gülüyor> Kesin. Gidiyoruz gezeriz ki orada. Ha gezersiniz. Yazarsınız. Ekmek yiyeceğim, kuzu keseceğim. E ekmek yiyorum, et yiyorum. Aslında buradan özetle et yiyorum, ekmek yiyorum. Yani karbonhidrat ayrı, protein ayrı. Kuzu eti yiyin diyor adam galiba anladığım kadarıyla. Evet ya bir de galiba taze taze tüketin diyor. Benim anladığım öyle dinlendirilmiş, marine edilmiş falan bir şeyden bahsetmiyorum. Hiç Başka yaylalara da gidip gelebilirsin. İlla tek bir yaylada kalacaksın diye bir kaide yok. Tabii doğru. Yani bu yayladası mesela hangi yaylaya gittim? Mesela... Beri yaylaya. <gülüyor> mesela yaydın. beri yaylasından... Ee, öte yaylalara gidiyorsun. Mesela A Ay yaylasından B yaylasına. Gideyim arkadaşım mesela sen bir yayladasın ben bir Hı. yayladayım. Hayır ben sizin yaylaya gidiyorum bana kuzu kes. E, e tabi bunu bir şey diye de düşünebilirsin hem sınav sorusu da olur. Ali dayı A yaylasından B yaylasına yürüyerek iki buçuk saatte gitmektedir. Yaylalar arası mesafe geniş midir? Yaylaları... Gülçek midir? <gülüyor> Ney? Yani bir yayladan bir yaylaya gitmek Bir yayladan bir Yoksa yaylaya Çirkev zaten sıçramış Yaylalar şeklinde uzanıyor mu? Yani aynı yaylayı e, canım, Hiç yaylalarla ilgili türkülerimizden bak. hiç yayla gözümde canlandıramadım Sen askerliğini de mi yapmadın? Yaptım da E bir söyle o zaman Yaylalar yaylalar dedik yani Yaylalar başı var sonu var Ay akşamdan Sana... Ya hiç bunu... Bunun da ne demek olduğunu ben bilmiyorum yani Vallahi onda ben de tam Ay akşama ışık olsa hadi tamam anlayacağım da. Ay akşamdan aşıktır da olabilir o. Zaman içinde aşık, aşık, aşık, ışık, ışık olmuş olabilir. O da anlamlı diye. Ee, Ayın akşamdan aşık Bence olması. ortada bir ay varsa onun ışık olma ihtimali de var. Aşık olma ihtimali de var. Bizim oğlan aşıktır. Bizim oğlan aşıktır. O zaman ışıkla aşık diye ben e, son hakkımı kullanmak istiyorum. Bir de bu galiba şey gibi hani hep şeyebiliriz hep yaz aşıkları falan diye bir şey. Hı hı. Yaylı aşıkları diye de bir şey var. Tabii yaylı aşıkları çok meşhurdur. Bir başka olur yani. Çünkü onun şu kızını zaptaydı diye bir şey var. Ama tabii orada birazcık şey var. Cebir kullanmak. E, cebir tureri. kullanmak var. Bir de yani bizim oğlan sapık <gülüyor> oldu. Sen kızına şey yap. Sen ilk önce oğlunu o zaman şey yap. Yani ne kadar güzel söyledin bir kız babası olarak. Allah Allah. İsyanını dile getirdi. Bizim oğlan aşık Bir lan. kız babası değil iki kız babası. Olarak. Gelsin bakalım bu akşam kuzum yiyoruz senin oğlanımız yiyoruz. <gülüyor> en ben balta ile bekliyorum. Estağfurullah geçim ne demek ki? senin eline Çünkü balta değil. Yaylalar da balta olur herhalde. Balta olur tabii yaylalarımız baltaları ile meşhurdur. Şimdi bakıyoruz ondan sonra ne yapacaksın yayladan yaylaya gezebiliyorsun oradan buraya gidebiliyorsun Yayladan yaylaya gezme imkanı bana çok bir şey verdi Yayladan Ejami. yaylaya gezme imkanı korkunç imkanı. Bir değişiklik olsun başka yaylaya gidelim Zaten Ali dayı şöyle demiş yaylalardan yaylalara gidip geziyorsunuz vakit geçirebiliyorsunuz O şekilde bir vakit Ben 10 yıldır yaylada kalıyorum ve hiçbir zararını görmedim diye de son cümlesi var ee, zararından ziyade zaten burada yararını biz yararını konuşuyoruz. konuşuyoruz Ali Dayı'ya uzun uzun ömürler mutlu mesut çoluğuyla inan, çocuğuyla inan, torunuyla inan, torbasıyla torba burada ne anlama geliyor benim aklıma kötü torunun kötü torunun tombalığa var ya torun tombalak torun torba torba deyince akla insanın böyle yaşlı Ali Dayı deyince başka şeyler canlandırıyor evet, gözünün önünde <gülüyor> onlar değil tabi ki Bakalım devam edelim mi bakayım etmeyelim. Bence etmeyelim artık etmeyelim. Artık etmeyelim bu saatin bittiğini kabullenelim Yeni saatinin hemen başında Esprilerimizle şakalarımızla dinleyicilerimizle Buluşalım başka yapacak bir şey yok Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler 9.05 oldu saatimiz Esprilerimiz şakalarımız her şeylerimizle karşınızdayız Buyursunlar bir saniye her şeyimizde karşılık Bütün de, numaralarımızı saniye. yapmamız lazım çünkü bayram özel programı. <gülüyor> bayram özel program, şey. evet, bayrama çünkü biliyorsunuz yarın bildiğiniz üzere bayram e, bayram ve birazdan da programımızda. ...her bayram öncesinde olduğu gibi... ...kurban nasıl kesilir? Kurban, kayban nasıl seçilir? seçilir e, seçen yapabilir. seçmiştir zaten de... ...nasıl kesilir, Kaçırırsanız ne yaparsınız? Sizin sitede var mı şu anda koyun? Görüyor musunuz sağda solda hiç? Bakayım bizim sitede görmüyorum. Bizim sitede... ...o şekil şeyler... E, yani ...çok fazla çoluk çocuğun olduğu... ...efendime söyleyeyim. Tabii ki yeşil alanlarının da... ...bolluğundan dolayı... E, ...insanın aklına, aklına gelmiyor geliyor, değil. Aklına. yani Bunu alacak biz burada iki gün bayağı... ...bir besiyle de çekilir diye... Yani evet. sen mesela şeyde de alabilir, Daha hesaplı da olurdu. Daha da hesaplı evet. Yani. Mayıs'ta falan alsaydın. E zaten öyle bir amca almış Konya'da. 6 ay önce kuzuyken almış. Sanma işte bir tane koyun alıp yaylaya çıksaydın keşke ya. <gülüyor> ya işte Ege biliyorsun işten güçten vakit mi bulabildik yani. yaylaya yoksa... gidecek vaktimiz yok. Vallahi yaylaya gidecek vaktimiz yok. Hakikaten çok sinir bozucu bir şey. Yani o tür şeyleri maalesef yapamıyoruz. Yani maalesef de demeyeyim de yapamıyoruz. Ee, zaten bunlar şey görüntüler değil biliyorsun. O biraz e, bunun 20 sene öncesinde yapılan aktivitelerdi. Ben çocukluğumda hatırlıyor musunuz? Lojman'da oturuyorduk. Yani koca suhiyenin göbeğinde apartmanın ...bodrum katı koyun kaynıyordu öyle söyleyeyim... ...ve sürülere bakıyordum bir hafta kadar yani... ...böyle üç beş gün önceden alınıp... ...harçlığını oradan çıkıyordun çabanlıktan... oradan çabanlıktan ilk çıkardım... ...nereye gidiyoruz arka bahçeye gidiyoruz... ...orası da zaten otoparktı yani öyle söyleyeyim... ...benim kasaplığa özenmem de herhalde böyle... ...kurban bayramında adamları seyretmek de başladı... Yani o ilk boğazlama anı tabii şiddet de o deri yüzülürken o şişirilmiş hayvanın böyle fıt fıt fıt diye kenardan sanki fermuar açıyormuş gibi güzel bıçaklarla. Evet sen normal şey e, tulum yöntemi kullanmıyorlardı. Bir de tulum çıkarma vardır. Ha şişirince öyle olmuyor değil mi? Senin tulum dediğin böyle kazak çıkarı gibi evet. cart çıkarı. çıkarıyordu. Onu yarın öbür gün şeyde de kullanabilirsin. Gayda yapımında da kullanabilirsin. Doğru. Yani ben daha böyle ortadan yarılmışları seyret. Seyret. Anladım. Sizin yöresel olarak farklı. Evet. İşte e, bunlardan bahsedeceğiz birazdan ama öncesinde hı hı. tabii ki e, şöyle biraz bir magazin, genel olarak, biraz magazin, önce, biraz hayvan magazin. Hayvan kesiminden önce magazin. Valla İngiltere yaşadı. Hatta Londralılar dün bir şöyle ne derler? Göz banyosu yaptılar. Göz banyosu denir, değil mi? Hı hı. Böyle hani. Deniz banyosu vardır mesela. Deniz güneş banyosu vardır mesela. Değil mi? Başka ne banyolar vardır? Yapalım. Bildiğimiz düz banyo vardır. Kam banyosu. Kam banyosu vardır, değil mi? Kin banyosu vardır. Doğru. Onu başka kil banyosu vardır. Efendime söyleyeyim. Stingin ve Dustin Hoffman'ın aldığı çamur banyosu. banyosu vardır. Ve daha ne banyolar? Aklınıza gelen her banyo mevcut. Ama, Ama şimdi biz göz banyosundan, göz banyosundan bahsedeceğiz. 2006 yapımı bir film desem. Eski filmi yeni mi seyretmişsiniz? Ben sana İnternet. başka bir yerden gene hani dünkü konunun şeyinden yapayım. Ee, bir takım e, ne diyelim e, yarı çıplak adamların e, 300 kadar yarı çıplak adamın e, <gülüyor> 250 250-300 tane adamı hayatta olan mücadelesi diyelim. 250-300 yani karşı Spartalı <gülüyor> 250-300 kadar Spartalı e, 300 Spartalı filminin devamı niteliğinde olan 2014 yapımı 300. Bir imparatorluğun yükselişi. 300, 2.3'de orada. Onu da seyrettin ben. Onu seyrettin mi? Hı -hı. Hayırlısı olsun. Yine Biz... güzeldi. Nasıl Yine ya? Filmi tanıtımı için e, dün aktivite yapmışlar. 300 tane adamı. O zaman üçüncüsüdür. Üçüncüsü mü, ikincisi mi, beşincisi mi bilmiyorum. E, zaten kaça kadar gidecek bu? Bence her birinde ya. birinin hikayesi anlatılsa 300, 300 tane film hazırda yani bu kadar zor mu ya? Biraz kafanızı, biraz basic instiktiniz olsun ya özür diliyorum yani, sevgili dinciler gene İngilizce bir. konuştuk İngilizce süper lise olduğumuz için e, biz hep arada da böyle cümleler kullanırdık yani basic instiktiniz olsun temel içgüdünüz olsun daha ne diyeyim ben tamam olsun yani burada bana seslenmiyorsun herhalde ben Buradan film, film yapımcılarına, yapımcılarına seslendim 300 diye bir şey koyduysan zaten öyle bir potansiyelin var, var orada onu kullan potansiyelini kullan e, bu filmin tanıtımı için 300 tane e, bayağı Yağlı erkek bulundu. Yağlı falan değil. Bildiğin bu adamların yağ oranı %10'dan fazla değil. Hepsi maşallah baba yiğit. Yani yağlı dedim vücutta değil üstüne yağ sürülmüş. Niye? Kırpınar'a mı diye? gidiyorlar? Parlasın diye mi? Pardon. En fazla biraz jojoba yağ sürmüşlerdir. O da yani biraz daha nemli tutsun diye. Çünkü Londra'nın havası biliyorsun. Kurudur, kurudur. Ne kurudur ya Londra zaten... Ortasından nereye geçiyor? Ankara'dan başka kuru şehir bilmiyorum ben ya. Yani... Bunların hiçbir şey sürmesine gerek yok. Adamım. Binlet kombilerini mi yaktı? Ne oldu? Mevsim mi dönüyor? Benim burnumun içinde sanki böyle şeyler, takozlar şey yapılmış gibi. Vallahi Kıymık var gibi. Böyle bir hisle uyanıyorum. En bizim taktığımız son ısıtıcılarla beraber o kuzey yarım kürede olan son buzulları da eritmeden Erittik, bize şey yok. Doğru. Bir de aynı zamanda havadaki nemi de ortadan kaldırdık. Aynen kafelerin, efendime söyleyeyim, şeylerin, dükkanların. O koydukları insanlar dışarıda biraz daha rahatça vakit geçirsinler diye bir ılıman iklim yaratsından diye küresel ısınmayı Doğru. hayvanlara yüklüyorlar. Yok mandalar kabahatlerini yapmışlar da ondan çıkan gazın etkisiyle falanlar filan bırakınız Yineğin kardeşim. İneğin hiçbir suçu yok. İneğin hiçbir suçu yok. Esas inek biziz. Öyle söyleyeyim esas inek biziz. İnek miyiz öküz müyüz onu da zaman gösteriyor. Onu zaman gösteriyor zaten. Ee, onların yakımı ile beraber Ankara'daki kuruluk oranı artık arttı, arttı. çıra arttı. seviyesine geldi. Adeta Ankara bir çıralı seviyesine geldi. Ne kadar güzel. Yani ne kadar mı güzel? Yoksa e, yani bir, bence Ankara'ya belediyenin Ankara'da şey yapması lazım. Büyük kaplarla hani hayvanların su koyulması değil de böyle ana yerlere büyük büyük kaplara su koyarak. Fışkiye yaptı başkanımız. Yıktılar fışkiye'yi de illa Ankara'yı kuru istiyoruz diye. Yani o nem için, nem, neminle ne yapacağını nasıl arttır? Evde nemi arttırmak için ne yapıyorsun? Kaloriferin üstüne ne koyuyorsun? Bir kap su koyuyorsun. Çaydanlık koyuyorsun, bir şey koyuyorsun. Çaydanlık mı bizim yeni evde çok havalı aletler var ilk <gülüyor> defa gördüm ben kalorifere Katısından su için aparat. asınmış böyle şeyler evet. porselen falan filan porselen hemde ben Aa, onun plastiklerinden zamanı gelsin ben onu bekliyorum hey BG, ne kalite eve taşınmışsın nemli nemli bir ev olacak nemli adeta bir ekvator etkisi vallahi helal olsun biz burada burnumuzda kılcallarımız bu grup ama grup. çok kötü ya Vallahi üzülür mü? Yani. Minnoş çok mu kötü? Nereye nereni? ağrıyor başına, baş ağrısı yapar kuru hava. Baş adam. ağrısı yapıyor yani şey burun burun çok hassas. Sanki bir var. şeyler koymuşum içine gibi. Ne gibi? Kıymık kıymık. Kıymık yani. kıymık. Allah Allah belki de senin yani o kendi hormonal bir durumundan kaynaklıdır. Vücudum kıymık üretiyor galiba. Kıymık değil de biliyorsun vücut hormon ne üretir? Kıl. Burun içinde kıl var mı? Var. Herkes kadar ben de, yani de var vallahi da. Vallahi herkesten biraz daha. Doğru yani şimdi burnunun üstünde kıl çıkan bir adam olarak <gülüyor> içinde çık, <gülüyor> çıkmış Buna niye inanmıyorsun ayrıca onlar da O zaman ben berbere gideyim Bir de bazılarının kıl yapısı var bazısı ince telli saç olduğuna inanıyorsun da Kalın Kalın ve tıkız Bazı adamlar vardı ya kirpi saçlı gibi böyle Doğru sağlıklı yani, da değil yani Zaten tamam X-Men'in şey. çıkışı oradan o adamları göre göre Hani böyle sağlık fışkırıyor böyle durmuyor yani i̇şte Bu adam onlara mesela, mutanttır dediler yani, muta yani o film oradan çıkma ama o adamın kıl yapısı Vücudunun her yapısı her bölgesindeki kıl aynı yapı Vücut aynı çünkü. Aynı Vücut aynı, mantık tabii. aynı, ee, şey aynı, üretim yeri aynı. Burun içi, orası, burası, burası her ne tarafı. Yapayım. Sende de böyle bir şey var çünkü son dönemde sakallarına bakıyorum. Onlar ben... da sert sert. Kıl dökücü bir şey kullanayım ben ne yapayım? Tabii burun içine kıl dökücü. E... Koyayım gece yatarken. Ve... Sabah şöyle hafif bir Ama peçeteyle onun tamamen yaptığımda. De... Şimdi onun da şeyi var. O biliyorsun havadaki yani e, ortaokuldaki bilgilerini ya da ilkokuldaki bilgilerini bir kez daha şöyle gözden geçer. Tozu, pisi. Şey tutu, bisikiri adeta bir filtre filtre ederek seni... Ben yaylaya çıkacağım Faiz. Bu başka bir yolu yok Vallahi. gibi gözüküyor yani. Herkes Mayıs'ta çıkar, Eylül'de döner. Ben Ekim'de çıkacağım yay yaylaya. Sen Ekim'de çık, herkes <gülüyor> giderken geri dön. Herkesi de şey de. Şeyden, yaylanın en güzel, güzel <gülüyor> zaman. O kuru yayla kalabalığı gittikten sonra turist yok falan filan. Bilmiyorum biraz de, rahat o. kuzumu kesiyorum. Bir hafta yiyorum. Tandırımı yapıyorum. Oh ne hala? Çünkü öbür tarafta kalabalık olduğunda da şöyle bir sıkıntı var tavullar kimin için çalıyor? E, yayladan seni yayladan çağırıyor. çağırıyorlar. Yayladan beni arkadan. Kalabalıkta ne sıkıntı var? E, sen kuzu kesince şimdi yanda Koptu. adam orada peynir ekmek yiyor. Çünkü sepetinde getirmiş. Havalı böyle açmışlar. Örtülerini örtmüşler. sandviç kemiriyorlar. Sen orada ete dalıyorsun. E olur mu? Göz var, insan yani, var. Işte, yani ne vereceğim? Boyun ayıp. Olmaz. Verirsen yani illa bir but böyle var. bir but, but. Sağ komşuya bir but. Öbür komşuya bir, bir but. but. E sana ben ne oldu? kaldı? Bana boyun kaldı. Sana boyun kaldı mı? Sana da kol kaldı öbür sağ kuzey ve güney komşuları da var diye düşünüyorum. E, o zaman efedersiniz. Küşne dediğimiz, küşleme dediğimiz en güzel o bonfile şey kısmı. Ama bu koca hayvanı kesip tabire küşleme de olmaz. İnsan bazen but da istiyor faiz. İnsanın <gülüyor> canı bazen but da istiyor. İnsan işte nefsi doyumsuz. Ne ne olmuş şimdi şeyde? 300 e, Spartalı e, Londra metrosunda en yoğun olduğu saatlerde yani akşam saatlerinde 300 Spartalıyı salmışlar Londra metrosuna. ...sürpriz diye böyle bir takım donlu vepelerinde adamlar... ...ellerinde zopalar, zopalar mızrakları temsil ediyor. Kadınlar Ellerin, ve bir kısım erkekler coşmuşlardır herhalde. Yani aynen öyle, aynen öyle. Hakikaten herkese bir göz banyosu. Bir de metroya da binmişler. Böyle efendime söyleyeyim flörtleşmeler. Böyle bodybuild yapılmış, hepsi birer. Baba Yiğit... Ee, Güzel görüntülere sahne oldu. Da, Londralılara da bir neşve oldu. Can Şenli oldu. Can ha. Şenli oldu. Onlarda da bayram biliyorsun. Tabii her yerde bayram. Ya hafta sonu bayramı dediğimiz bayrama gelmek üzereyken onlar da neşveyle evlerine dağıldılar. Hayırlısı olsun. Hepimize kısmet olsun böyle Ankara metrosunda. Bizim bir gördüğümüz Ankara'da nazik kıyafetiyle bir takım adamlar vardı. 1 Nisan'da mı? Hmm, Şaka yapacağız diye gördüğümüz valla öyleydi böyle. SS kıyafetleriyle falan böyle bir iki espri ne kadar espri onda da bilmiyoruz. Bizim şehrimizde pek espri yok galiba ya. Bu Şeylerimiz tip... var tabi misketlerimiz var. Yani tamam olmadı misketlerde de şey var yani şimdi aydın abası vardır ya kısa hı hı. yani kol bacak açık şöyle yani oradan da insanın eti biraz gözüküyor. Yani biz insan etine aç insanlar olarak değil de hani böyle biraz şey görmek istiyor. Yani, Anlaşılmıyor fiziği yani adamı Etli butlu falan bir adam görmek istiyorum. E, Ankara Zeybe'nin şeyi... Onların da çok kalın değil mi Kıyafet Kalın diyorum. Çorap üstüne çorap, şey üstüne bir şey... Apoletti gibi gömlek var, yelek var üstünde. O var onlar bu var. Şey, fişeklik bir şey takılıyor. Anlaşılmıyor yani. Fişeklik. Daha böyle herhalde peylivan tipi bir şey lazım. Evet olsa. yani mesela Edirne'de falan olsaydık o da bize bir şenlik olurdu. Metroya mesela onlar pehlivan olarak binse. Ya pehlivanlar binsinler. Edirne'de kırp'ın Şenlikleri zamanı. tanıtımı da güzel olur. Ya da normal binsinler. Orada çıkar. Hareket halinde soyunup başlasınlar güleşe. Bu da bize bir neşve olsun. Çünkü neşveden güleşmek bizim atasporumuz. Adetlerimizden. Adetlerimizden. Biz ne zaman bir araya gelsek bir neşveli ortam olsa hemen bir güleş tutarız. Ya ara güleşe bağlanıyor zaten. Yani. yani. Ee, evet. Teşekkür ediyoruz. Saygı duyuyoruz. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tulesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler iyi bayramlar diliyoruz birazdan radyosunu kapatacak olanlara niye kapatıyorlar ya yani şey, işi vardır gücü vardır bayram hazırlığı vardır bizimde hep. Programı yeni açanlara şey diyoruz da birazdan kapatacak Başak olanları olanlara da iyi bayramlar dileyelim bir kez daha. Çünkü dileyememiş olursak, iyi bayramlar dileklerimizi iletememiş olursak o bizim üstümüzde vebal kalır. Bayramlar dilemediler tabii doğru. Yani ee, bir müjde verelim hemen bayram öncesinde hepimize bir ve kaynağı Amerikalı oyuncu Ashton Kutcher parantez içi 36 ile nişanlı olan oyuncu Mila Kunis parantez içi 31. Nişanlı mı? <gülüyor> ne no, ne güzel işte. Nişanlı dediğin Belediye ya. nikahı Olmadan demek Olmadı, ki tabii, tamam, Yani tamam. nişanlanmışlar Yani o da yetişmemiş Hamilelikte Aileler... falan Aileler Hamilelik mi? Hamilelik Doğru Ondan mı ters geldi sana? Yok yani hani, Ters gelmedi de yani Yetiştirememişler Çünkü ben bunlar Çoktan evlendi diye Hatırlıyorum Vallahi bana da Şimdi şey oldu Bana da Yani ilk önce Bir evlen Ondan sonra çocuk Ne oldu şimdi? Roger Kaçır mı oldu? Racur ee, mun ismi kun, ismi kun ismi mun ismi kun ismi ne oldu? Ee, soru işareti olarak bakalım. Onu yakında öğreneceğiz. Eee Milakun isim parantez içi 31 en büyük özelliği uzun süreli hamileliği ile. Evet, filler ve Milakunistan 2 yıl kadar hamile. Hamilelik süre. süreci devam ediyordu. Ee, ulan dediler. Yani ulanlı falan konuşuyoruz ama kusura bakmayın bu kadar hamile Hormonlar mi karnı? Şey olunca tabii. Bunun süresi belli 40 haftayla sınay. Hadi bir hafta da bizden koyalım. Oldu 41. Güzel hatırlına bir hafta daha koyuyorum 42 hafta. Bu ha, ne yapar? Hollywood yaman? yıldızı falan diye de. Yer hadi e, 70-80 haftalık bir hamilelik sürecinden sonra. Zaten bu Mila şeyle mi gündem'e hamilelikte gündem'e gelmek için biraz abarttı mı? Hamilelikte. Ne değil güzel mi? gazeteleri çıkıyoruz falan. Biraz daha içeride tutalım Doktor Bey demiştir. Belki. Ya belki de şey olmuştur işte hamileyim diye söyleyip eş dincem şimdi beni mahcup çıkar mı diye bir sürede ha. çalışmalar devam etmiştir. Arada, Çünkü o. filmlerde görüyoruz. Yani gerçekten hamile olmasa Neden da hamile gibi? gibi görsel efektler artık hat safaya çıktı. Ki bunlar Hollywood'da yani. yani Elini sallasan görsel menbaası, efektler. Membaası, membaası. Bir telefon etse Alo. bize bir efekt yapsan mı? Dorotic'im benim bir hamilelik şeyi... 15 haftalık Bitti gitti. Hepsinin efekti de ayrı yani o kadar ayrı şey yapıyorlar. Neyse nihayetinde doğurdu. Ee, sanki hiç doğum yapmayacakmışçasına... E, hamile, kal. hamile kal Yarın doğuracakmışçasına yoga yap Yoga yap e, Yoga yapıyordu sürekli karnı bulunduğundayken Neyse e, nihayetinde doğurdu Geçtiğimiz gece Los Angeles diye geçen Melekler şehri diye de Türkçemize çevrilen Doğru. Ben de nerede diye düşündüm <gülüyor> Bir hastanede özel bir hastanede e, Özel bir hastanede doğurduk şey, doğurduk özel doğurmuş Zaten şeyleri falan da var mı sigortası sigortası da yaptırmışlar yani çok daha öncesinden bayağı da uygun fiyata gelmiş doktor falan. Eştim yani. bunları çok güzel takip ediyor. E, Onu da hep Demimur öğretti. Bunu aklı havadaydı olgun kadın. Olgun kadın adam. demiş sen sigortanı yaptır. Filmden filme öyle geçici sigorta ile olmaz demiş. Valla güzel Kendi oldu. Sen de demiş pirimlerini rahat ettin. O da bir kız babası olduğu Eştim kaçırıla çok ortak özelliğiniz var Türkiye'nin Eştim kaçırıla. Ne koymuşlar ismini? İsmini vermemişler kilosunu vermemişler. Ben bu doğuma verinden affedersiniz. Hiç, de... Şey gelen bir şey anlamadım. Valla bir de yani bunlar da Hollywood yıldızı Tom Cruise de Hollywood, Hollywood yıldızı. yıldızı. O B... çocuğun daha doğmadan ismini kaç kilo doğacağını bile biliyordu. Biz bunu bilmiyoruz. İsminin Nasıl ne Hollywood biliyorum? yıldızı bunlar ya? Valla ben de yani Hollywood yıldızlığına yakışacak hareketler bekliyorum. Umarız e, bayram telaşı neticesinde bunlar yansımamıştır basına. Bayram akabinde yani çarşamba günü. Kısmetli burada... olacak çocuk ama. Yani Tam bayramdan önce doğdu. Evet. İki öyle bir şey arası... İki ama. bayram arasında doğan çocuklar kısmetli olur. Ben bir ailenin büyüğü olsaydım da bayramdan önce de çok kısmetli olacak. Kimsenin de tartışacağı bir konu değil işte. Yani. Her kim... hakkı... Hayır efendim öyle bir şey olmaz. Kısmetsiz olacak diyemez kimse. Ya çok ço kısmetli olacak bu çocuk. Çocuk kısmetiyle gelir. Çünkü yeni de bir film. Film, e, arifesinde nasıl biz bayram Ashton Arifesindeyiz. Mı? Ashton'da yeni bir film Arifesinde baya böyle bedenini fütürsüzce sergileyeceği e, bir erotik filmle erotik diye canım bedeni bir güreşci canlandıracak. Canlandırı. Evet. E, ben şimdiden daha fazla konuşmak istemiyorum sürprizi kaçmasın belki de hani şey olur bir anlaşmazlık olur. Iftarda. Film kendi adına konuşacak ama. Yani film ve Ashton Kaçır çok konuşulacağı benzer önümüzdeki günlerde. Hayırlısı olsun. Cem ee, Yılmaz'ın da filmi geldi. Cem Yılmaz'ın filmi de bugün mü gösterime giriyor? Dün girdi galiba. Dün e, özel şeyini yaptı da işte. Yani galak, çarşamba galakşe, galakşe, galakşe, Perşembe de, aşı e, Perşembe günü diş buğdayı yapıldı. E, hı hı. Bugün de herhalde e, sinemalarda gösterime girdi diyebiliyoruz. İlk şöyle bir telaşı aslında bir rahat rahat İnşallah böyle güzel güzel cirolar Güzel güzel daha doğrusu Onu ciro denmez de ne denir Gişeler, Gişeler. Gişesi bol olsun Gişesi bol. Efendim gişeniz bol olsun diyerek en güzel dileklerimizi iletiyoruz Hayırlısı uğurlusu kıdemlisi olsun Hop geçtik bakalım Neye geldik Ölüm saatine geldik Bir doğum bir ölüm haberiyle devam ediyoruz Doğru ölüm saati için ee, ölüm... yapalım <gülüyor> Bizde reklam için Ölüm saati Merhaba sevgili dinleyiciler Ölüm saatinde her hafta ölenlerden bahsediyoruz. Ee, ölenlerden olmasa bile ölecek olanlardan bahsediyoruz. Ölenlere gülenlere teşekkür ediyoruz. İsveç'te üretilen bir saat... ...tahmini ölüm tarihine doğru geriye sayıyor. Cümleleri siz tam ben Google'dan çeviri yaptığım için tam şey yapamıyorum. <gülüyor> Onu idare edeceksiniz. Tekrar alıyorum ben burayı. İsveç'te üretilen bir saat... ...tahmini ölüm tarihine doğru geriye sayıyor. Ticker adlı saat... Önce kişinin tıbbi geçmişini inceliyor. Ailedeki hastalıklar, sigara, alkol, kilo, yaş ve yapılan egzersiz oranı ile ilgili sorular yönelten saat... Kısmetre de bakıyordur. Yanıtları aldıktan sonra kişinin kaç yıl daha yaşayacağını hesaplıyor. Saat daha sonra kalan yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye üzerinden geriye doğru sayıyor. Bu büyük geri sayıma hazır mısınız? Yok pahalı bir şey mi bu? Yok vallahi. Yani ya. bu kadar moralini bozacak bir şeyi kolunda taşımak. Valla vallahi 50 pound gibi cüzi bir rakama bunu kolunda taşır. Şey vallahi hem de dijital dijital falan filan ama tabii ki şöyle de bir özelliği var. Ee, saatin en altındaysa yerel saat gösteriliyor efendim. <gülüyor> yani sadece bu saati değil aynı Doğru. zamanda da yerel saati de. Yerel saate göre mi geri sayıyor? Çünkü bazen saatler... de 20 yıl almışken buluşalım dediğinde ne olacak yani şimdi? Hmm. Sabahtan buluşacaksın hmm. şey mi? Bir de o tabii insanın üstünde ilk başta stres yaratır gibi geliyor ama insanın hani yarın ölmüş ölecekmişcesine çalışmasını çalışma sağlar. Çalışma mı sağlar? Yoksa hiç bu Çünkü hesap göre ben bugün işe gitmeyeyim gibi şeylere de neden olabilir. Her şey alt üst olur ya. Yani. Mesela yatıyorsun işte akşam uykun geldi. Hı hı. Kalkıyorsun 8 saat daha azalmış. Vallahi ben niye uyuyarak geçirdim onu diyerek İnsanı Pişmanlıklar tabii ki yani Bunlar çok önemli şeyler ee, Geriye doğru sayım Çünkü hayatımız aslında geriye doğru sayımdan ibaret Aslında doğru. bakacak olursanız Bunun biraz daha gerçekleşmiş hali <gülüyor> Ben dün bir sohbet içindeydim de, Sen uyu... galiba dün türlü türlü sohbetler Çok diyecek. güzel sohbetler koku, koku uzmanı adam ee, i̇şte uykusunu, efendim, uykusunu bayağı uy... azaltan bir arkadaşı Başka bir adam uyku... Ben uyumuyorum abi diye mi konuştu Yani 3 saate indirmiş Valla hakikaten çok üzülüyorum uykuda Egecim, geçen zamanda inanır mısın diye. 11 saatle başladım. Bugün bir buçuk sene sonunda 3 saate kadar indirdim. Yani valla bir şey oldum. Kıskandım mı? Kıskandım tabii ki çok kıskandım. Ne demiş. yapıyormuş 3 saat ondan sonra affedersin Bilmiyorum. 3 saat uyuyup mal gibi geziyorsak hiç. Yok ben zaten ona dikkat ettim. Böyle dalıyor mu konuşmalarında falan filan diye. Şimdi şey gibi düşün. Herkes dünyaya geldi. Hı hı. Bazılarına şey diyorlar. Onlar yatsın. Biz devam edelim gibi hmm. Yani böyle bir ekstra dünyaymış gibi ekstra bonus. Gece herkes gözü kapatılırken Onları başka bir bölüm alıyorlarmış gibi Bir durum var hmm. Hem güneşi görüyor hem gece Hem, hem ayı görüyor. görüyor hem güneşi görüyorum Hem ayı görüyorum kafam rahat Her şeyin çok yolunda olduğu saatler Uyku saatleri gibi geliyor bana da Yatınca hı hı. Bütün dünya sana kalıyor O da güzel yani hayatını Üçte bir uykuda geçiyorsan Böyle böyle bir güzel arkadaş grubu uygun. sağlayabilsen Güzel el ayak çekilince senin ortaya çıktığın e, e, Efendim ben hiç şimdi. uyumasam çok güzel yapardım işlerimi Yetişim yani işlerim biz... dediğim bütün dizilerimi daha rahat <gülüyor> seyrederdim şimdi ben gecede 3 bölüm seyrediyorsam 13 bölüm, bölüm, 6 bölüm, bölüm 7 bölüm seyrederdim seyrederdin. Ve bir tane de de onlarca... uzun metraj film seyrederdim yani işte bunlar hep hayatımızda kaçırdığımız şeyler umarız bu saate gerek kalmaz Ege Şey i̇şte o yaşlanınca mesela uykunun azalması biraz da ondan Ne? Vakitler aldı. Vakitler aldı. ay daha fazla uykuda harcamayalım şeyi falan diye. Vakit yok gemi kalkıyor artığa bağladım. Hayatı somurmak için daha <gülüyor> çok uyanık kalmam lazım diyorsun yani. E öyle otomatikman bünye onu istiyor. Ne yalan söyleyeyim haksız da değil. Ben o saatten almam birinin bana haberi öleceğimi hatırlatması. Valla önün doğum günü önün doğum günü derken. Sen mi alacaksın? Önümüz seni? doğum günü. Hayır canım yani ben de o kadar sapık. Gıcıklığına mı? <gülüyor> yok gıcıklığına değil ben sana bir şey olsun diye bir neşve olsun diye yaparım yani. İstersen mail atmanı düzenli olarak. Eğecim, şu kadar şu kadar kaldı. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Biraz daha sporu çünkü öyle olunca saatte biraz ileriye alıyor. Yani spor yaptın. Spor yapın, sigarayı he. bıraktın. Oynaklık var mı saatte? Oynaklık var. Saatte çok fena oynaklık var. Hele ki yani. Yediğin işine bakıp şey Yediğin yapıyor mu? Yediğin senin olsun diyor. Gezip gördüklerini anlat. Aslanım diyor. Çok güzel faydalı ıspanak yağan. Ben sana, iki sana dakika Sana buradan bonus. 2 dakika. Vallahi öyle yani. Efendime söyleyeyim. Ee, yağlı yağlı bir şeyler yağlı afiyet yağlı olsun diyor. diyor mesela baklava kızartmalar güzel miydi? güzeldi ben saati bir 15 dakika iler alıyorum. alıyorum cips yedin aa çok güzel afiyet olsun yedin için, diye dönüyormuş sen evet, tabi öyle, Orası öyle. mükemmel bir gün olacak mükemmel bir gün olacak